Böyle bir şeyi nasıl iddia edebilirsiniz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evet dedi. Bedevi kalktı dedi ki o soruyu soran kişi vallahi ne güzel dedi. Gülen bir Rabbimiz var. O bizi bağışlar, o bizi acır. Ne güzel dedi. Gülen bir Rabbimiz var. Ama biz söylemiştik. Kaide olarak ne demiştik kardeşler? Her isimden sıfat çıkar. Ama her sıfattan isim çıkmaz. O yüzden Rabbimizin gülen diye ismi yoktur. Ama gülme sıfatı vardır. Yani bunu Allah'ın Resulü'nün nasıl güler? Ya sana ne? Sen Allah'ı tanımıyorsun ki, Allah'ın zatını bilmiyorsun ki. Biz Efendimiz böyle söylemiş, biz de diyoruz ki Rabbimiz güler. Bu kadar. Biz demedik ki benim gibi güler, senin gibi güler. Müşe, müşebbihe işte budur. Benzetmek işte budur. Mücessime işte budur. Sen tevhid ediyorsun. Yok güler diyemeyiz diyorsun. Onu mutlaka tevhid etmelidir. Peki bunların tevili vacip midir, müstehap mıdır diyoruz. Bakın soruları soruyoruz kardeşler. Bunlar gerçekten belli kıran sorulardır. Ve doğruyu ortaya çıkaran sorulardır. Belli kıran derken tartışmada galip gelmek değil haşa. Yanlış düşüncenin belli kıran sorulardır. Diyoruz ki Kur'an'da ve hadislerdeki bu tür ayet ve hadisleri Tevil etmek vacip midir? Yani farz mıdır yoksa müstahap mıdır? Ne diyecekler bize eşar ve maturidiler? Ne diyecekler? Eğer derlerse ki bu vaciptir, yani farzdır. Biz deriz ki siz Peygamber aleyhissalatu vesselamın farzı terk ettiğini iddia edebilecek kadar şaşar mısınız? Ve siz diyorsunuz ki bunları tevhil etmek gereklidir. Peki diyoruz ki bu farz mı vacip mi? Nedir bu? Dinle alakalı, ayetle alakalı, Allah'ın akideyle alakalı olan bir husus. Biz Rabbimizi bu isim ve sıfatlarla tanırsak daha güzel kulluk ederiz. Çünkü bu öğrenebilecek ilmin en büyüğüdür. Rabbimizin isim ve sıfatlarıdır bunlar. Derler ki bu farzdır. Biz deriz ki kusura bakmayın. Allah Teala buyuruyor ki: "Belligma unzile ileyke min rabbike fe illem tef'al fe ma Ey peygamber, belligma unzile ileyke Allah sana neyi indirmişse onu insanlara ilet. Eğer bunu yapmazsan peygamberliğini yerine getirmemiş olursun. Eğer bu ayetleri ve hadisleri insanlar sapmasın diye güya tevil etmek farz idi ise siz Peygamber'in bu görevi yapmadığını iddia edebilir misiniz? Edemezsiniz. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz hiçbir hadisinde bunları yorumlamam, yorumlamamıştır. Ya tek bir yerde dahi Efendimiz Rabbimin elinden kasıt kudretidir, gücüdür dememiştir. Bilakis Aleyhisselatü Vesselam ve Lazi Nefsi Biyedi, ve Lazi Nefsu Muhammedin Biyedi, Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a. Canımı elinde tutan Allah'a diye sürekli böyle kullanmıştır. Kudreteli, bunu siz yapıyorsunuz. Eğer bunlar tevhili farz olsaydı Resulullah yapmalıydı. Ve haşa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam farz olan bir şey yapmamış diyebilir misiniz? Bu sapmadır. Biz onlara diyoruz ki peki farz değil de nedir? Müstehap mı diyeceksiniz? Bu sefer diyecekler ki müstehap. Biz de diyeceğiz ki hiç kusura bakmayın. Müstehap dahi olsa ki farzın terki haşa, peygamberin peygamberinde eksikliktir, müstahap dahi olsa haşa, siz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan, ashabından, tabi ondan, ve ondan sonraki onlara tabi olan o hayırlı nesilden, daha hayırlı müstahaplar yapamazsınız. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hayırul kurum, hayırul karn, en hayırlı toplum, karni, benim içinde yaşadığım toplumdur, diyor. ثُمَّ اللَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ Ondan sonra en hayırlı topluluk onlara, onlara tabi olanlar. Ondan sonraki en hayırlı topluluk da etba tabi'ne tabi olanlar. Eğer Allah Azze ve isim ve sıfatların tevvili farz olsaydı, haşa, peygamberin ve bu dini bize aktaran ilk kesimin bu hususta farzı toptan terk ettikte iddia edersin ki bu zaten sapıklığınız için yeter artar. Eğer müştahap deseniz bile biz deriz ki Peygamberin ve tüm sahabenin ve tüm tabiun ve etba'u tabiun haşa müstahabı takdir edemeyip sizin müstehabı keşfetmiş olmanız muhaldir. İşte bu sorular eşarilerle maturidilerin belini kıran ve onların bu hususta isim ve sıfat tevhidi hususunda yanlışa gittiklerini açıkça gösteren nedir? Hususlardır kardeşler. Evet maturidiye hakkında da birkaç kelam edelim inşallah ondan sonra bu şekilde bitirelim. Maturidiye aslında bugünkü benim işleyeceğim derste özellikle bizim çevre olarak içinde yaşadığımız toplumun maturidiye düşüncesine tabi olması ya da maturidiye düşüncesine tabi olduğu şeklinde kendilerini empuze edilmiş olması hasebiyle en çok işleyeceğim buydu. Ama gözüken o ki en az vakit ayıracağım da o. Ama lafı çok fazla uzatıp size sıkmayalım. Dersi aktarmayalım. Bugün inşallah maturidiliği diliğini yapalım? işleyelim bitirelim Allah'a lezzetle. Maturidilik nedir kardeşler? Bakın maturidilik ki bu mezhep, yani maturidi mezhebi düşüncesi, Ebu Mansur el-maturidi diye meşhur olan kardeşler, Muhammed İbni Muhammed İbni Mahmud isimli Semerkant'ta doğmuş olan ve Semerkant'ın Maturit mes e, mahallesinde dünya gelmiş olan kişiye nispet edilir. Ki Semerkant'ı biliyorsunuz kardeşler. Yok felsefeci değil. Sahih sahi, Felsefeci değil. İmam Maturidi felsefeci değil. İmam Maturidi nerede doğmuştur kardeşler? Şu anki yani itibariyle Özbekistan'ın güney tarafı, Taşkent'e yaklaşık 200 70 ya da 280 kilometre arasında e, Semerkant denilen ki eski isimle Semiz Kant da geçer ki e, taş kaya anlamında e, Fransca'dan gelen bir isimdir ve İslam tarihinde de rolü vardır ki İmam Mahturi'di e, bu işte Tacikistan tarafında olan Semerkant'ta ve Semerkandı'da Maturit mahallesinde doğmuş bir kimsedir. Buna nispet edilir. Ve İmam Maturidi de kardeşler İmam Maturidi İmam Maturidi yaşadığı bölgede Mavera'un nehir arka tarafında yani İmam Eş'ari yaşadığı bölge tamamen mutezilerinin zaten kaynaklandığı yerlerdi. Yani Basra Basra bölgesinde doğrudan onlarla ne yapmıştır? Mücadele etmiştir. İmam Maturidi ise onların düşüncelerinden etkilenerek sonradan fetihler ile İslamlaşmış olan toplumlarda hilafetin de verdiği destek ile mutezilenin açmış olduğu o kapıya karşı mücadele etmiştir. İmam Maturidi de mutezileye karşı ne yapmıştır kardeşler? Mutezileye karşı o da mücadele etmiştir. Özellikle yaşamış olduğu bölgede. Ki kendisi miladi olarak 914'de vefat etmiştir. Hicri olarak 333, yani miladi olarak da Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan sonra da 914 senesinde vefat etmiştir. Ve hicret, hicri 3. yılın son üçte birinde ilmini tahsil etmiştir. Tam doğum tarihi İmam Maturidi'nin bilinmemekle göre, ölüm tarihi kesindir. 910'de vifat ettiği kesin olarak bilinir. Ve Hanefi fıkhi ile ilmi kelamı bir arada bulunduran Yahya el-Belhi isimli kişiden, kişiden ilim aldığı kesindir. Yahya el-Belhi ki bu kişi hem bir taraftan kelam ilmiyle iştigal eden hem de bir taraftan Hanefi fıkhını e, metot olarak almış olan bir kimseydi. Dolayısıyla Maturidi de Hanefi mezhebimdendi. Bununla beraber kelam ilminde araştırmalar yapmış, fıkıh ve oksulu fıkıh dallarında da geniş araştırmaları olan bir kimse. Kelam ilmiyle, şuraya dikkat edin kardeşler, kelam ile fıkıh ve hadis alimlerine destek çıkarak muteciliğe karşı mücadele etmiştir. O yüzden dedik ya, yani maturidi eşariye olsun yani bunların yanlışlıkları bir tarafa ki ciddi yanlışları yani basit yanlışlarda değil yanlışları bir tarafa mutezile gibi kesinlikle değildirler. Fakat maturidi her ne kadar eşarinin vardığı neticelerin tamamında olmasa dahi yani bu mücadelesinde ve fikirleri sabitlemesinde çoğunda İmam Eşari ile aynı neticeye varmıştır. Ama metodundan, İmam Eşari'nin metodundan farklı bir metod işlemiştir. Nedir metodu? Kısa kısa geçecek olursa kardeşler. Ebu Mas Mansur El Maturi değil e, İmam Eşari aynı dönemde yaşadılar kardeşler. Yani aynı devirde yaşadılar. Ve her biri diğerini gerçekleştirmek istediği gayeyi, gayeyi gerçekleştirmeye çalıştı. Yani ikisi de mutezileye ve cehmiye karşı mücadele adına yol aldılar. Fakat bu metodu uygularken isim ve sıfat hususunda gerek İmam Eş'ari olsun, o döneminde gerekse İmam Maturidi olsun ne yaptılar? Aklı durması gereken yerde tamamen bırakmayıp bazı husslarda akılla ne yaptılar? Yola çıktılar. Şüphesiz ki yani her iki imamda, imam da İmam Eş'ari ve İmam Maturidi de Kur'an'ın kapsadığı inanç meselelerini akıl ve mantıkla ispat etmeye çalışıyorlar. Bunda yani İmam Maturidi ve eşari savunanların da onu eleştirenlerin de ittifak ettiği bu husus. Yani Kur'an'ı anlamı anlarken İmam Maturidi akla ve mantığa yer veriyor. Akla ve mantığa yer veriyor ve bunları koşturuyor. Hatta İmam Maturidi bunu yapmanın gerekliliğini söylüyor. Allah akıl vermiştir, akletmemiz gerektiğini söylemiştir. Dolayısıyla aklını kullanmayan kişi Kur'an'a muhaliftirdir. Ama aynı İmam Matudin'in kendisi hataya düşerek Allah'ın zatında, bakın Allah'ın zatında ve isimlerinde Allah'ın zatında ve isimlerinde aklın Neticeye ulaşamayacağını söylememekle beraber ne hazindir ki Allah'ın sıfatlarında kendisi de akılla gidip akılla anlamak gerektiğini düşünerek tevire başvurmuştur. Ya yani çelişki buradadır. mutezile her şeyde akıl diyor. İmam esâri ve İmam maturidi Allah'ın zatında isimlerinde hayır akıl yoktur. Çünkü sen anlamazsın onu diyor. Ama sıfatlarına gelince özellikle Rabbimizin ihtiyari sıfatlarını tevil etmek gerektiğini söylüyor ki işte burası da kendisinin hataya düştüğü, yani kendisinin kendisine çeliştiği olduğu yerdir. Bununla beraber akla büyük bir değer verirdiler. Yani mesela eşarilerle, yani maturidiler arasında fark var mı? Bazıları hemen hemen hiç fark yok şeklinde bir şey ifade ederler ki hiç de öyle değildir. Yani hiç fark yok şeklinde çok ufak işte peygamberler kadından peygamber olur mu? Erkekten peygamber olduğu gibi kadından olmaz gibi düşünce bunlar değildir. Yani farklı ihtilaflar da vardır. Ama şunu biliyoruz ki akılla yol almışlar. Mesela eşariler Allah Azze ve Celle'yi bilmenin nakil yoluyla vacip olduğunu kabul ederler. Yani bu anlamda İmam Eş'ari akıllı kullanmada özellikle aklın anlamadığı hususlarda biraz daha frenleyici bir rol almışken İmam Maturidi Eş'ari'den biraz daha fazla aklını kullanmıştır. Eş'ariler Allah'ı bilmek ancak nakille olur derler. Mutezileler de akılla insan Rabbini mutlaka bulmalı derler. Maturidiler ise Akılla bulmuş olması mümkündür ama bunun içinde Allah'ın bir sebep icat etmiş olması gerekir derler. Ve Ebu Hanife'nin de bildiğiniz gibi Allah'ı bilmenin akılla vacip olduğu düşüncesi zaten vardır ki Ehl-i Sünnet'ten bu düşünceyi savunan alimler de çoktur. Eş'ariler mesela şer'an bir delil olmadıkça ihtilaf ettikleri yerler, mesela İmam Eş'ari ile İmam Maturidi'nin farklı düşündükleri yerler. Eş'ariler Şeriatın bir delili olmadıkça eşyanın akıl ile idrak edilebilecek bir iyiliğinin bulunduğunu kabul etmezler. Ancak vahiy gelirse, vahiy şu iyidir şu kötüdür dese ancak öyle biliriz derler. Bu şekilde bir Maturidiler ise eşyanın akıl ile idra edilebilecek kendiliğinden bir iyiliğe sahip olduğunu kabul ederler. Halbuki ehl ve cemaatin bu husustaki yine karakteri nedir? Derler ki, aklın ancak vahiy ile bilebileceği iyi ve kötülükler vardır ve aklın vahiy olmaksızın da bilebileceği iyi ve kötülükler vardır. Ki en güzel, vasat olan yolda zaten budur. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz kardeşler. Yani araştırdığımız zaman eşarilerin fıkıh ve hadis alimleriyle mutezilelerin arasında orta bir yol tuttuklarını bakın dikkat edin yani şöyle yine bir ekran çizecek olursak, Eş'ariler fıkıh ve hadis alemleriyle mutezilerin arasında bir yoldalar. Yani mutezile bir tarafa, ehl sünnet bir tarafa, eş'ariler ortasında. Maturidiler ise eş'arilerle mutezilerin ortasında bir yol takip etmiştir. Yani bu gruplar arasında sıralama yaparsak, ehl sünnete doğru, Mutezile, Maturidiye, Eş'ariye ve Ehl-i diye zaten ifade etmiştik. Ki Küllabiye'yi sonraki dönemde ismen yayılmadığı için zikretmedik. Ve Müslümanların mümin olduklarında ittifak ettikleri şu dört fırkanın bir meydana bulunduklarını kabul edecek olursa, ne diyoruz? Mutezile meydanın bir ucunda, hadis alemleri diğer ucunda, Eşariler ehl-i sünnete nispetle sağ taraftaki ucunda mut, maturidiler, maturidiler de mutezileye nispetle eşarilerden bir adım önce diyoruz. Dolayısıyla İmam Maturidi ne yapardı kardeş? İmam Maturidi şer'i delillerin irşadında akla dayanırdı. Akli araştırmaları gerekli olduğunu söylerdi. Ki Tevhid isimli kitabında, ki Türkiye'de baskısı ve tercümesi de zaten var, Tevhid isimli kitabında baktığınız zaman orada, Kur'an'a mutlaka sarılmak gerektiğini ama bunu yaparken de Kur'an'ın verdiği ölçüde Kur'an ayetlerinin başı Kur'an ayetleriyle tevil edilmiş olması isim ve sıfat hususundaki niteliklerden bahsediyoruz. Çünkü konumuz o tevil edilmiş olması gerektiğini ne yapardı ifade ederdi aklı bu anlamda kullanırdı. Nakle ters düşmediği müddetçe aklın vereceği hükmü kabul ederdi. Eğer şeriata muhalif düşen bir akli hüküm varsa onu reddederdi. Ve dolayısıyla tevil ederdi. Ve Maturidi, şöyle özetleyecek olursak kardeşler, Maturidi nakli delillerle yardımlaşarak, akli delillere başvurmanın gerekli olduğu prensibini ortaya koymuştur. Yine İmam Maturidi Kur'an'ı tefsir ederken müteşabih ayetleri, müteşabih olmayan ayetlere göre izah etmek gerektiğini söylerdi. Halbuki Ebu Hanife böyle değildi. Ebu Hanife, Allah'ın elinden kasıt, kudret elidir denilemez diyordu. Ama İmam Maturi denilmesi gerektiğini söylüyordu. Diğer muhkem ayetlere göre tevil edilmesi gerektiği şartını getiriyordu. İmam Ebu Hanife, Allah'ın yüzü vardır, işte yüzünden kasıt şudur şudur denilemez diyordu. Kendisine layık olduğu şekliyle. Ama Maturidi hayır, bu tevil edilebilir. İşte iktiraf burasıydı. Ve İmam Maturidi bir müminin akli tevil gücü yetmiyorsa bundan vazgeçmesi gerektiğini söylerdi. Yani bu görüşle herkesin görüşünü ortaya koyması gerekmediğini ama bunu yapabilecek seviyede olanın bunu yapması gerektiğini ifade ederdi. Ve işte bu metot Maturidi'yi akli metotları bakımından bazen mutezililerle birleşmeye sevk etmiştir. Bazı hususlarda mutezililer aynı kanaate çıkmıştır. Birçok yönden onlara <gülüyor> muhalefet etmiştir. Mesela Ruhiyetullah meselesi kardeşler. Saatimiz kaç oldu baya geçti mi? Alayım mı bir üç beş, beş dakikanızı daha inşallah? Alayım mı bir üç beş dakikanızı daha? Peki Allah razı olsun. 3-5 dakika derken 3 çarpı 5 ha. <gülüyor> yani 3-4-5 ile 3-5 yani 3 çarpı 5. Evet hayırlısı olsun inşallah. Yok bunu sonradan aklıma geldi. O, o kanat o silsilikle söylemedim. Evet 3-5 dakikanızı alalım inşallah. Ta ki maturi diye düşüncesini anlamış olmadığını isim ve sıfatlardaki yaklaşımlarını zaten ne yaptık? Ortaya koyduk kardeşler. Ee, ve özellikle Selçuk dönemindeki bazılarının ve yine Semerkand'ın e, ki e, Türklerle olan bağlantısı, hatta Semerkand biliyorsunuz yani e, Türklerle yerleşim yaptığı bir yerde ve eskiden e, Cengiz Han denilen bu kafir, e, Semerkand'e da uğramış ve orayı da harap etmişti yerle bir etmişti ama sonradan sanayisiyle tekrar e, adeta İpek yolu gibi ticaret hususundaki uygunluğuyla tekrar toparlamış ve devam etmişti bu sebepten dolayı da Osmanlı düşüncesine ne yapmıştı bir çeşit sirayet etmişti ve Hanefi mezhebinden olmuş olması da dediğimiz gibi insanlarımıza bu şekilde iletilmişti Ta ki maturidilerin bazı görüşleri hakkında ve eşariler arasındaki olan görüşlerini zikrederek maturidiler hakkında da maturide hakkında bir görüş ortaya koymuş olup bu şekilde inşallah tamamlayalım kardeşler. Şöyle diyelim ve maturidin görüşleri olarak Evvela Zahid el Kevseri de Zahid el Kevseri de açısa şunu mesela söyler kardeşler. Zahid el Kevseri der ki eşariler Mu'tezile ile hadis alimleri arasında bir yol tutmuşlar. Maturidiler ise Mu'tezile ile eşaliler arasında bir yol tutmuşlardır. Mesela Maturidinin topluca görüşlerine şöyle bir göz atacak olursak kardeşler İmam Maturidi Allah'ı bilmenin mutlaka akılla gerekli olduğu hususuna giderdi ve Allah-u Teala'nın ayetinden abdetmez misiniz ayetlerine buna ne yapardı delil getirirdi ki bu Ebu Halife'nin de görüşüydü. Bu mutezilerin görüşüne de yakın bir görüştür. Ki İmam Eş'ari'nin görüşü bu anlamda fakrıdır. Bunu ne yaptık zaten ifade ettik kardeşler. Başka, bir önce ifade etmişlik hafiften tekrar edelim. Ee, İmam Matuni diye göre e, varlıklar kendiliklerinden bir takım özelliklere sahiptirler ve insan aklı onun iyi ya da kötü olduğunu mutlaka algılayabilir. Ee, Eş'ariler ise hayır derler. Mesela maturiye ile eşariyenin ayrılmış olduğu yani Maturidiyenin hem eşariden hem de mutezileden ayrı olarak düşündüğü bir husus nedir kardeşler? Mesela Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın takdir etmiş olduğu fiillerdir, amellerdir, işlerdir daha doğrusu. Mesela eşariyeler Allah-u Teala'nın yapmış olduğu işlerin sebebi sorulmaz derler. Çünkü burada ayeti de getirirler. Lâ yus al. Allah yaptıklarından dolayı sorguya çekilmez ayetini getirirler. Maturidiler ise Allahu Teala yaratılan, yaratılanları mükellef tuttuğu şeyleri dilediği bir hikmete binaen murat etmiştir ve Allahu Teala dilediği ve kararlaştırdığı hikmetten başkasını murad etmez demişlerdir. Bu sebepten dolayı bir kulun cebir ve ihtiyar durumu yani mecburi olarak Allah'ın emrini yapması ya da seçme durumunda bir farklı incelik vardır. Ve burada eşarilerle maturiler arasında bir fark söz konusudur. Muhtezilere bu konuda zaten görüşlerini ortaya koymuştuk. Onlar kul kendi işini ne yapar? Kendisi yaratır. Kendi kaderini her şeyle fiilleri kendi yaratır demişler. Eşariler ne diyor? Kulda görülen işleri Allah yaratır. Kul sadece cüz'i iradesine o işi kesbeder. İradesini seçmesinden dolayı o işi kesbeder ve kesbinden dolayı, işlemesinden dolayı mükellef olur, sevap erer ya da cezalandırılır. E, maturidiler ise bu hususta Allah'ın bütün varlıkları yarattığını, kainatta mevcud olan her şeyin Allah'ın mahluk olduğunu, Allah'ın hiçbir ortağı bulunmadığını ifade etmenin ona ortak koşmak olduğunu bunu da dolayısıyla kabul edemeyeceğimize göre yani insanın belirleme sıfatıyla beraber sonuçta eee İnsanın yapmış olduğu kesb olmaksızın dilemesiyle cezaya ya da itkaba itkapla karşı karşıya kalacağını ifade ediyor. Başka e, farklar var mı kardeşler? Mesela Allahu Teala'nın sıfatları hususunda daha önce ifade etmiştik zaten. Mutezileler Allah'ın sıfatlarını tamamen reddederken Eş'ariler Allahu Teala'nın sıfatlarının var olduğunu ve bu sıfatların zatın aynı olmadığını söylemişlerdir. Muteciler ise işte Allah'ın zatından başka bir şey yoktur derler. İmam Maturi diye gelince ne diyor? O da diyor ki bu gibi sıfatları Allah'ın vardır fakat o bu sıfatlar Allah'ın zatından başka bir şey değildir derdi. Maturi diye mutlaka buna tevil etmek gerektiğini ifade ederdi. Allah'ın zatından ayrılmaz derdi ve dolayısıyla bu hususta da en ufak bir farklılık söz konusuydu. Mesela ufak ince bir e, fark, ufak ince bir fark, Kur'an'ın mahluk olması hususunda bildiğiniz gibi mutezileler, Kur'an kesinlikle mahluktur derler. Eşariler, e, fıkıh ehl sünnet alimlerinde olduğu gibi mahluk olmadığını söylerler ve öyle bırakırlar. E, İmam Maturidi ise, Kur'an'ın mahluk değil, hadis, hadis olduğunu, yani yaratılma yaratılmadığını sonradan sadece, söz konusu olduğunu ve bu anlamda yine mahluk olarak isimlendirilmeyip hadis olarak isimdirileceği hususuna gitmiştir. Bu husustaki ihtilafları bu şekilde olup e, neticede farklı bir e, durum söz konusu değildir. İmam Maturidi Allah-u Teala'nın kendisini sıfatlandırdığı bütün sıfatları ve halleri olduğu gibi kabul edip asıllarını reddederek işte onları değiştirmeye girişmemesiyle beraber Allahu u işte cisimden, mekândan ve zamandan beri olduğunu kabul etmesi... Allah-u Teala'nın yüz, el, göz gibi uzuvlara sahip olduğunuz zahiren, uzuv kelimesi burada söz konusu değil. Yani uzuv kelimesi yanlışlıkla çıktı. Allah-u Teala'nın yüz, el, göz gibi sıfatlarının e, kesinlikle zahir olarak bırakılmayacağını, eğer alınırsa uzva işaret edeceği hususuyla böyle bir düşünce tevhile gittiğini ne yapıyoruz? Burada açıkça görüyoruz. İşte Allah'ın aşağı istiva etmiş olmasını, düzgünce yaratmış olması anlamına tevil ediyor mesela İmam Maturidi işte Allah size şahlarımızdan daha yakındır hususunda Allah'ın azameti ve kudreti söz konusudur o kast olunur der ve bu şekilde ne yapar tevil hususu söz konusudur Allah'ın görülmesi meselesinde ise kardeşler mutezile mesela diyor ki biz Allah'a bu sıfatları veremeyiz kullara benzetiriz Şimdi İmam Maturidi diyor ki Evet biz Allah'a bu sıfatları veremez, tevil etmeniz kullara benzetmiş oluruz. Ama aynı İmam Maturidi, aynı İmam Maturidi kalkıp Muteziliye reddiye vererek hayır Allah'ın ahirette görüleceğini kabul ediyor. Mutezile diyor ki Allah görülecekse Allah'a bir yer, cisim vermiş olman lazım. İmam Maturidi'nin verdiği cevap ne biliyor musunuz kardeşler? Bakın şuraya dikkat edin. İmam Maturidi diyor ki eğer Allah ayetinde ve hadisinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hadisiyle kendisini kullarına göstereceğini ifade etmiş ve ayet bunu belirtmiş ise biz bunun mahiyetini bilmeksizin kabul ederiz diye reddiye vermiştir. E peki biz diyoruz ki ey İmam Maturidin neden Allah'ın diğer sıfatlarında da biz Allah'ın zatını bilmiyoruz ki bunların da mahiyetini bilelim diye geldiği gibi kabul etmiyorsun. Burada çelişki içerisinde değil misin? Rü'yetullah'a gelince muteziler diyorsunuz ki bu Allah'ın bildiği şekildedir. Bu bizim aklımızın ermeyeceği yerdir. Peki Allah'ın el, yüz hususlarında aklın eriyor mu ki mutlaka tevhile gitmek gereği duyuyorsun? İşte burası bakın çelişki olduğun yer diyoruz. Burası çelişki olduğun yer. Ve büyük günah hususundaki kanaatleri zaten e, bu anında yine bildiğimiz ki vaktinizi çok da fazla uzatmayalım inşallah. E, bazı konuşmalar içerisinde açmam gereken yerlere özellikle girmedim. Ama bu e, meseleyle iştigal etmiş olan kardeşler ya da edecek olan kardeşler zaten bunlar ne yapacak? Allah'ın izniyle şüphesiz ki fark edecektir. Ama biz bu şekilde inşallah tamamlayalım. Vaktimizi vaktimizde biraz ideal ettik. Allah Azze ve Celle sizlerden inşallah razı olsun kardeşler. allah Teala bizleri, insanlara itiraf etmiş olduğu hususlarda hayra, hidayete ve en doğru iletmiş olduğu kullarından inşallah eylesin. Bu şekilde de Allah'ın izniyle ne yaptık? Geçenki ders alakamızda başlamış olduğumuz Cehmiye ve Mutezile'den sonra kelamcılar fırkasında bugün Allah Allah'ın izniyle Küllabiyeyi, Eş'ariyeyi ve Maturidiyeyi de şöyle bir baktık. Bunların isim ve sıfatlar hususundaki yaklaşımlarına değindik ve Allah nasip ederse bir sonraki dersle itibarında de devam edeceğiz. Allah razı eylesin bizleri en doğruya ilasın inşallah. Allah sizden razı olsun. Bu akhiru davana. Enel hamdulillahi rabbil alamin.